Defne, Ece, Alp ve Kaan siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bugün ne tartışacağız. Bugün konular benden geliyor. Ee, geçen hafta başka bir grupla tartışmıştım bunu. O yüzden sizinle de nasıl olacağını merak ediyorum. Şöyle bir tartışma. Bertrand Russell diye bir felsefeci var. İngiliz bir felsefeci. Onun Mutlu Olma Sanatı diye de bir kitabı var. Orada şöyle bir iddiada bulunuyor sıradan insanlar diyor. Yani hani çok büyük bir eee sefalete maruz kalmamış insanların da mutsuz olduğunu görüyoruz. Yani bu insanların işte gelir durumu iyi, sağlığı iyi. Çok talihsiz şeylerde yaşamamışlar ama mutsuzlar. Bu mutsuzluğun sebeplerinden birinin bu insanların çok fazla kendileriyle meşgul olmaları olduğunu düşünüyorum diyor. Yani kendi içine kapanmış, kendisi de çok meşgul olmak Mutsuzluğun sebeplerinden biridir. O yüzden insanlar dışarıya dönerlerse bu mutsuzluk şeyini aşabilirler gibi de ikinci bir iddiası var. Şimdi önce şeyle başlayalım. İnsanların mutsuz olmasının sebeplerinden biri çok fazla kendileriyle meşgul olmaları. Ne diyorsunuz buna? Alp başlayalım seninle. Hocam bence olabilir. Çünkü mesela kimseyle konuşmadığınız, kimseyle şey yapmıyorsunuz, iletişim kurmuyorsunuz. O biraz mutsuz olabilirsiniz. Kimseye derdinizi dökemiyorsunuz. Sürekli kendinizle ilgileniyorsunuz. İşte o zaman biraz mutsuz olabilirsiniz. Çünkü yani sürekli kendinizle ilgilenmek biraz da kötüdür. Çünkü siz sürekli bir kendi derdiniz var. Kimseyle boşanızı boşaltacak bir şey yok. Kimseye konuşacak bir şeyiniz yok. Bir süre sonra artık o kadar fazla birikiyorlar ki mutsuz oluyorsunuz gibi düşünüyorum ben. Tamam. Şöyle anladım ben dediğini. Hani Bu kadar kendinle meşgul olursan diğer insanlarla iletişimin azalır. Dolayısıyla iletişimsiz olmak, diğerleriyle ilişkide olmamak da mutsuzluğu arttıran bir şey. Yani yeri geldiğinde biriyle konuşup da içini dökmek mesela iyi gelebilir. Hı -hı. En azından arkadaşınız varsa gidip kahve içmek mutlu Hı -hı. edebilir. Alp'in e, şeyi, kendiyle meşgul olmakla ilgili söylediği şey... ...diğer insanlarla iletişim azaltması da mutsuz ediyor diyor. Başka? Ece? Ben... Russell'ın iddialarına hiç katılmıyorum öğretmenim. Neden? Yani insanın kendine çok fazla baktığı yüzünden de mutlu olmadığı olabilir. Evet ama yani bence bu o kadar da düşündüğü kadar çok değil. Çünkü yani belki e, birine üzülüyordur mesela veya direkt kendisi böyle ne desem azıcık sorunlu biridir. Hı hı hı. Veya direkt boşu boşuna ağlıyordur böyle. Hı hı. Demeye çalıştığım şey... ...belki de kendine pek şey yapması değil de... ...Alp'in dediği gibi... ...sosyalleşmenin azalması. Ama Alp'in baktığı gibi bakmıyorum ben. Sosyalleşmenin azalması... ...tek bir yerde tıkılması... Insan, ...insanlarla iletişim kurmadığı için... ...kendisine böyle o kadar fazla ilgi duymasına yol açmıyor bence... Tam Anlıyor. tersi oluyor bence böyle başkalarına böyle şu şöyleydi böyleydi şimdi buluşsak çok iyi olur böyle şuraya gitsem çok iyi olur şöyle bir kokusu vardı mesela. Hı hı hı. Tamam ee, sen Rısl'a nerede katılmıyorsun ben onu tam anlamadım. İnsan bir tek kendine çok ilgi duyduğu için mutsuz olmaması olmamasına katılmıyorum çünkü e, kendini izole eden insanlar hı hı hı. Alpin dediği gibi e, şey böyle ne desem. ...çok mutlu olamıyor ama bu kendilerine çok ilgi duymalarına da yol açmıyor. Ha, anladım. Kendini izole etmiş olması, kendini diğer insanlardan çekmiş olması... Evet. ...çok da kendiyle meşgul olduğu anlamına gelmiyor senin dünyanda. Evet. Belki onları özlüyordur yani. Belki mutsuz, ol mutsuz olmasının sebebi odur böyle. Peki. Defne sen ne diyorsun? Bence bir yerin ortasını bulması lazım. Çünkü böyle her zaman kendine odaklı olunca da mutsuz olur. Her zaman insanlara odaklı olunca da mutsuz olur. Yani ikisinin bir ortasını bulması lazım. Yani Kendine de vakit ayırsın, diğer çevresindeki insanlara da vakit ayırsın. Ha, niye böyle bir denge istiyorsun? Çünkü yani bunu dengelemesi lazım. Yoksa her türlü bence bir sorun... Çıkabilir yani. Mesela diğer insanlara çok odaklasa kendini ne olur? O, o zaman da mesela hani herkes düşünüyorum ve düşünmeden duramıyorum mesela. Yani her zaman böyle düşünceli olmak da kötüdür yani. Çünkü Hı -hı. yani atıyorum birbiri benden bir şey istemiştir ben ona vermişimdir onu mesela. Ama gelip bana kişiliği kötü olan biri bir şey iste diyelim. Ben çok düşünceli biri olduğum için ona da verebilirim. Hı -hı. Tamam peki böyle bir dengeyi niye istiyorsun hem biraz kendinle ilgilen hem dışarıyla ilgilen diyorsun ya kendimizle nasıl ilgilenelim mesela orada? Yani kendimizi mutlu edebiliriz mesela. Ha, kendini mutlu etmek üzerinden ilgilen diyorsun He. sen anladım. Tamam Kaan? Bence de o arada bir doz olmalı yani çok yüksek olduğunda bir tanesi yine kötü oluyor ve e, şu konuda ece'ye katılıyorum. Yani o insan kend, kendi de meşgul olması e, mutsuzluğa yol açmayabilir. Ama çok fazla işte dozunu e, arttırırsa o zaman kötü şeyler oluyor bazen. E, i̇şte çevrede de iletişime geçmesi lazım o kişinin ama e, ...onun da dozunu arttırmaması lazım çok fazla. Yani kendine vakit ayırmazsa... E, hı hı. ...yani kendiyle meşgul olmak aslında çok iyi bir şey. Ama e, bunun da dozunu ayarlamak lazım bence. Aslında bence onu soralım o zaman. Bu kendi içine kapanması, kendiyle çok meşgul olması diyor ya... ...ne demek o? Yani hiç mi kendi başımıza kalmayalım? Nasıl ayarlayacağız? Bir dozdan da bahsediyorsunuz ya. Ece? Benim düşüncem öğretmenim... ...insan hem kendine hem de... Ee, Arkadaşlarının sosyalleşmeye eşit bir zaman ayarlamalı çünkü insan insan yalnız kalmayınca böyle çok meşgul olduğunu hisseder böyle. Ay bu aralar çok meşgulüm hiç kendime zaman yok diye bir stres altına girebilir bence. Ee, ama hep yalnız kalırsa da ben çok yalnız bir insanım diye de düşünebilir bence eşitlemek gerek. Hı hı. Eşitlemek. Peki. Ay sen ne diyorsun? Hocam. Hocam belki e, o adam kendine kapalı olmak Hı -hı. Üzebilir, mutsuz edebilir demiş Ama belki diğer arkadaşlarım da dediğini duyunca şöyle bir şey aklına geldi Mesela bazı sanatçı ruhlu insanlar oluyor Hı -hı. Ve sürekli şey yapıyorlar Mesela müziği açıyorlar bir yandan e, Resim çiziyorlar Diğer yandan Hı -hı. başka bir şey yapıyorlar İşte onlar belki bir gelip de ...böyle müziğin bozması da... ...orada ses çıkarmasın deyip... ...kendi kendine de mutlu olabiliyorlar... ...veya biraz daha çocuklarla örnek vermek gerekirse... ...Batman mesela... ...hiçbir zaman Robin'i saymazsak... ...biriyle çalışmıyor... yalnız çalışıyor ve gayet mutlu... Hmm. ...yani her zamanda... ...aslında biraz daha kişiliğe göre bağlı... ...mesela çok geveze, çok konuşkan... iletişim kurmak isteyen bir kendi kapalık olursa üzülür... ...ama böyle... Kendi zaten yalnızlığı seven, Hı -hı. sessizliği seven biri işte o zaman kendi kendine mutlu olabilirdi. Batman örneği geldi. Kaansam şey diyeceksin galiba. Evet. Şey. Böyle durumlarda yani kişiden kişiye değişiyor tabii ki özellikler ve mesela normalde hep İçine kapanık hep kendiyle meşgul ya da hep çevre, hep çevresiyle meşgul kendine vakit ayırmayan biri, hmm. e, bir anda bunu eşitlemeye çalışırsa e, ani bir değişim olduğu için e, ne olduğuna ne olduğunu anlayamaz yani hmm. bir anlığına şaşırır, hmm. e, kötü hisseder filan yani o insanın kişiliğine de bağlı olan bir şey bence e, çünkü. Her insan farklı ve işte bu şekilde değişiyor hepsi. Hı hı. Tamam o kişisel farklılıklar her konuda olacak ama biz burada şeyi hani tam olarak iddianın çeşitli açılardan değerlendirelim ve bakalım istiyoruz ya. Kişisel hı. farklılıklar her konuda hı. olabilir. Meşgul olmak işte hı hı. çok fazla meşgul olmak mutsuz yapar diyorlar ya. Hı hı. İşte kişiliği o... ...kişilik içine kapanım, hep kendiyle meşgul olmak olan bir kişi için e, mutsuz olmaz. Ama belki eşitlerse Hı -hı. ikisini de o zaman daha mutlu olabilir. Ama bir anlık değişim yüzünden e, şaşırır, kötü hisseder. Yani ilk önce normal giderken Hı -hı. bir anda düşüp sonra tekrar kalkması. Peki aslında bence şeyi netleştirmemiz gerekiyor belki de. Kendi içine kapanmak ne, kendinle meşgul olmak ne? Kendimle meşgul olduğumda mesela tamamen e, zayıf, eksik ya da kötü bulduğum şeylerime takabilirim. Hayatımı böyle geçirebilirim. Tamamen kendimi mutlu etmek üzerine geçirebilirim. Sadece benim mutluluğum söz konusu diyebilirim. Ya da belki de Alp'in dediği gibi Batman gibi yalnızlığımda eserler üreten. Çok öyle kendimin iyi ya da kötü yanları üzerine düşünmek değil de. Bir takım böyle yine dünyadaki meselelerle yalnız başıma ilgilenen bir de olabilirim. Kendinle meşgul olmak bunlardan hangisi? Nerede bir denge olacak orada diye küçük bir müzik arası verip sonra bunun üzerine bir düşünelim. Kendinle meşgul olmak, kendi içine kapanmak bundan ne anlıyoruz diye sormuştum. Bu soru üzerinden devam edelim. Bence orayı bir açıklığa kavuşturmamız lazım. Ece ne diyorsun? Öğretmenim bence insanın ne yaptığına göre o hı hı. ve ne hissettiğine bağlı. Ee, kısacası insanın durumu neyse ona bağlı. Çünkü kibirli bir insan kendine meşgul olmak e, ta, tabiri kibirli bir insan için kullanılınca... Hı hı. Böyle aynaya bakan, makyaj yapan, kendini çok güzel bulan, övünen bir insan geliyor aklına insanların. Senin, senin aklına ilk gelen bu mu? Kendiyle meşgul, kendi içine kapanmış deyince kibirli bir insan mı geliyor gözünün önüne? Aynalarda kendi içine... kendini izleyen. Kendiyle meşgul insan deyince o geliyor aklıma ama kendine kapanmış insan hı. böyle azıcık daha böyle tek başına takılmayı seven insan olarak geliyor aklıma. Bir de e, bir de eğer böyle mutsuz bir insansa kendini mutlu etmek için böyle kendine bakım yapan insanlar hı hı. o zaman da o tabir kullanılabiliyor mesela ama kişiliğe bağlı bence. Tamam ama anlıyorum kişiden kişiye fark var mutlaka da. ...burada şeyi konuşmaya çalışıyoruz... ...bu nasıl bir şey, ne anlıyoruz bundan diye... Sen, ...senin gözünün önüne kibirli bir insan geliyor... ...sürekli aynalarda kendini seyreden birisi gibi... ...kendi eksiklerine ya da... E, ...beceriksizliklerine dertlenen birisi geliyor mu... ...mesela gözünüzün önüne hiç? Defne? Bence içine kapanık bir insan... ...Ece dedi ya... Hı -hı. E, ...yani... ...kendi kendine takılmayı seven... Hı hı. ...bence o seven değil de zorunda kalan... ...yani ha. atıyorum çevresindeki insanlar onu istemiyor... Hı hı. ...ve o tek başına takılmak zorunda kalıyor... Ya ...anladım aslında sen bu zincirin nereden başladığını bilemeyiz diyorsun... evet ...belki de hayat onu o hale getirmiştir... Evet, ...yani içine kapanık tam var bu bence yani... Hı hı. Hani içine kapanık ki biz neden içine kapanık olduğunu bilemeyiz... Hı hı hı. O, o hale getirilmiştir. O halde kaldıkça da yani o mutsuzluk şeyinden çıkamaz oluyor gibi böyle bir döngüde kalıyor. Yani şey gibi aslında içine kapanık olmasının nedenini biz bilemeyiz çünkü içine kapanık. Anladım. Peki Kaan? Bence üç tane şey var. Bir iyi olayları şey yapmak, hı hı. kötü olayları bir de tamamen içine kapanmak, hiçbir şey yapmamak. Hı hı ilk öncelikle bence bence evet, dördüncü de evet. var yani kendi dünyanı kapınırsın işte Batman gibi ama dünya ile ilgili meraklarını tek başına evet. araştırırsın dört evet, senaryo gibi Hı -hı. kötüden bir başlayayım Hı -hı. bence şey yaptığımız kötü olay yaptığımız kötü olaylardan e, ders çıkar ders çıkarıyoruz ve iyi bir şeye giden bir yol, yolu açıyoruz Hı -hı. ama e, o anda yaşadığımız şey e, mutlu bir his değil. Hı -hı. Mutsuzluk oluyor ama o mutsuzluğun da bize bir yararı oluyor. Hı -hı. Mut, i̇yi olaylarda o anda mutlu oluyoruz ama oradan hiçbir şey öğrenmiyoruz. Zaten iyi yapmışız. Hı -hı. Zaten daha yapabileceğimizi yapmışız. Yani yapmamız gereken başka bir şey yok. O, o olayla ilgili öğreneceğimizi öğrenmişiz. Hı -hı. O yüzden o yönde bir yararı yok. Yani aslında neredeyse ikisi de eşit gibi. Hı hı. Biri e, his olarak mut, o kötü olay mutsuzluk veriyor ama yeni şeyler öğrenip e, mutluluğa giden yolu açıyor. Hı. Ama e, iyi olaylarda öyle bir yol açmıyor. Ama zaten mutluluk hissi orada. veriyor. Hı hı. Ama mutluluk hissi veriyor. Yani aslında birin birinde öbürü daha iyi diğerinde başka bir tanesi daha iyi. Tamam şimdi bu ikisi arasındaki evet. ayrımda duralım diğer ikiyi almayalım devreye. Ben kendi kötü taraflarım üzerine odaklanıyorum. Yapamadıklarım, eksik yanlarım vesaire. Sen diyorsun ki bunlar üzerine biraz odaklanırsan aslında bunları çözebilirsin ve mutluluğun yolu açılabilir. Evet. Yani belki de Russell şey, şey diyor. Hani bunlar üzerine çok düşünmekte takılı da kalabilirsin. Evet. Onların üstünde çok düşünürsen o zaman mutluluğa giden yolu bulman çok uzun sürer. Ama eğer ki çok düşünmezsen, çok meşgul olmazsan o konuyla ilgili o senin mutsuzlukların mutluluğa giden yola doğru açılır ve mutlulukların daha çok çoğalır ve daha güzel bir olur. Anladım. Defne de zaten şey dedi. Acaba yani benim bu eksik ve kötü yanlarıma e, odaklanmamın sebebi, bu içe kapanmamın sebebi ne? Belki de ben bu hale getirildim. Bir olay oldu. Bu hale geldim ve buradan çıkamıyorum belki evet, de. On... Olay nasıl başladı? Mutluluk, bu da bence önemli. Mutluluk ödül, Hı. mutsuzluk da ödüle giden yol. Olabilir, olmayabilir evet, işte. Olabilir. iki ihtimal var orada. Peki. Alp. Hocam. Defne'nin dediğine katılıyorum. Mesela benim dördüncü e, sınıfta bir arkadaşım vardı. Örnek vermek gerekirse. Dördüncü sınıfta bir arkadaşım vardı. Rusya'dan, Ukrayna'dan gelmişti. Bizi ayak uyduramıyordu. Çünkü yani bizim dilimiz zaten zar zor öğreniyordu. Ama ondan sonra kimse kimse e, ...kimseyle anlayış kuramayınca herkes şey gibi düşünmeye başladı işte. O da çok içine kapanık, onunla takılmayasın Hı -hı. falan diye. O da kimse yanına gelmeyince kimsenin yanına gitmemeye başladı. yani Kendisini eksik ve yetersiz. hissettiği için bizimle çok fazla iletişim kuramıyordu. Hı -hı. Hı -hı. Yani sonra, şimdi o aramızda değil başka bir yere gitti ama... Hı -hı. ...yani sonradan aslında olaya bakınca ben o zamanlar şey gibi düşünmüştüm işte... Belki böyle olur, yalnız mutlu diye düşünmüştüm. Ondan sonra o uzaktan bakınca olaya sonradan bakınca anladım ki e, ne kadar biz içimize girmek istese de uyamadığımız için değişiklikler olabilir. Yani anlatmak istediğim hı -hı. zorunda kalmamızın nedenleri de olabilir mesela. Hı -hı, hı. Belki farklı dillerden geliyorsunuzdur. Belki o çevreye uyum sağlayamamışsınızdır. Evet o durumun içine düşürülmüşsün, düşmüşsündür yani. Anladım evet. dediğini. Peki şeyi de soracağım. Ee, i̇ki senaryo daha vardı ya, kendinle çok meşgul olmak hiçbir şey yapmamayı da getirebilir. Ya da çok kendinle meşgul olmak yalnız başına Batman vari bir şekilde dünya ile ilgili konularla yalnız ilgilenmek de olabilir. Böyle gürültü patırtı içinde değil de kendi dünyada bir sanatçı gibi üretmek olabilir. Bu ikisi hakkında ne düşünüyorsunuz bu iki senaryo? Hangisi size yani kendiyle meşgul hangisi canlanıyor kafanızda Ece? Şimdi öğretmenim, bence Batman'den gidelim buradan. Hı hı. Şimdi Batman'in dünya sorunlarıyla yalnız ilgilenmesi bence iyi bir şey. Çünkü atıyorum ki e, bazı kişiler ona özendi ve bir takım kurmak zorunda kaldı. Bir takım kurdu. Hı hı. Şimdi o takımdaki bazı kişiler yanlışlıklar yapabilir bilmeden, bilerek veya... Hı hı. Ve çözmeye çalıştığı şeyler daha kötü de yapabilir. Çünkü yani ne desel onların tecrübeleri daha az olur. Şimdi e, bence Batman'in e, Batman konusunda Batman'in yalnız gitmesi daha iyi olur. Belki Robin falan e, onlar... Belki bir kişi iyi olabilir ama eğer bir sürü kişi olursa yanlışlıkların olursalığı da daha fazla artar. Tamam yani bir kişinin yalnız çalışıyor olması zaten kendiyle meşgul anlamına gelmiyor. Dünya ile meşgul ama yalnız başına ilgileniyor bununla. Evet yani ve bu bazen ama, de iyi olabilir diyorsun sen. Evet yani ama e, tabi çalışmak ve sosyalleşmek arasında da bir değişiklik var yani. Hı, hı. Defne. Benim aklıma insanın kendisiyle ilgili yani e, içine kapanık olması deyince aklıma zorunda kalmak geliyor. Yani e, tek uh -huh. başına takılmakta zorunlu olmak. Uh -huh. Kendisiyle meşgul deyince de yani böyle bilerek isteyerek e, yani böyle kibirli dediniz ya hani böyle uh -huh. daha kendini beğenmiş gibi bir şey geliyor. Bir, bir kişilik geliyor aklıma. Uh -huh, uh -huh. Şimdi bugün Russell'ın... ...bir e, iddiası üzerine tartıştık... ...mutsuzluğun sebeplerinden biri de... ...kişinin fazlasıyla... ...kendiyle meşgul olması... ...burada dört senaryo çıktı... ...kişinin... ...kendiyle meşgul olması ne acaba... ...onu önce bir açık hale getirelim dedik... ...tamamen kendi eksik... ...ya da yetersiz yanlarına odaklanması... ...olabilir mi? Kan dedi ki... ...olabilir... ...buna çok saplanmak... ...mutsuzluğu devam ettir ama... Bunun üzerine düşünüp çözüp mutluluğun kapısını da açabilir. Defne dedi, Defne ve Alp de dedi ki o mutsuzluk yani o kendi eksik yetersiz taraflarına odaklanmış olmak her zaman bizim yarattığımız bir şeyli dünya bazen buna sebep oluyor. Bizi o duruma düşürüyor. O yüzden o kişi için o olay nasıl başlamış bir de ona bakalım dediler. İnsan sadece kendi iyi taraflarına odaklanıp aynalarda kendini seyretmesi mi? Bunda biraz daha kibirli, biraz daha bencil gibi sanki bir yerde gördünüz. Öyle gördüm. Ya da kişinin kendi iyi ya da kötü yanları değil yaptığı işle ilgilenmesi. Bunu zaten siz kendiyle meşgul olmak olarak okumuyorsunuz. Batman gibi yani. Zaten ile ilgileniyor ama yalnız başına ilgileniyor. Ya da bir başkası olurdu. Hiçbir iş yapmayıp tamamen boş boş oturmak. Ama bu da çok onun üzerine çok da fikir geliştiremedik aslında. Ama o da bir ihtimal olarak orada duruyor. Böyle bir tartışmaydı. O yüzden kendiyle meşgul olmak ne bence orayı açık hale getirip onun üzerinden bunu anlamak mümkün. Peki güzel bir tartışmaydı bu hafta. Bir felsefecinin düşüncesi üzerinden gidip mutluluk üzerine konuştuk. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. görüşürüz.